Hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, Fatiha suresi tefsiri e, bizim bitmeyen hikayemiz oldu. E, 23. E, dersimizdeyiz bu akşam sizlerle beraber. Elmallah Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli e, muhallet eserinden, e, orijinalinden okumaya ve anlamaya çalışıyoruz. E, takip edenler bileceklerdir. İyyâkena'budu ve İyyâkenes ayet ayeti kerimesindeyiz. Ve e, tam da çok uzun uzun tabii tefsir ediyor Elmalı. Biz tam da e, insandaki e, en büyük motivasyonun, insanın bütün davranışlarının arkasında e, hazzı elde etmek ve acıdan, elemden kaçınmak olduğunu söylemişti Elmalı Hamdi Hazır. Tam da oradayız. Ve e, işte ibadetin de... Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk bize hem dünyada hem ahirette vaat ettiği hazlar maddi manevi bedeni ruhi bütün hazları elde etmek kulluğun geniş manadaki kulluğun ve bütün acılardan kaçınmak için bunların hepsini elinde tutan yani sadece iyilikleri yaratan bir tanrıya iman etmiyoruz biz kötülükler de onun izni olmadan olmuyor. Efendim biliyorsunuz o kötülük murad etmez ama kötülük için çalışanlar bütün hani şartlarını yerine getirdikleri zaman da iradesini o yönde kullananlara izin verir. Peki işte burada şimdi bir parantez açıyoruz. Ee, bu kötülüğe maruz kalanların ne günahı var diyeceksiniz. Ee, çok sorulan bir sorudur bu. Efendim kötülüğe maruz kalanların bir günahı yok tabii ki. Orada bütün iyiler o kötülüğü engellemekle mükelleftirler. İyilerin seyirci kalması kötülüğün yeryüzünde galip ve hakim olmasına sebep olur. Yoksa kötülükte ekstra bir güç yoktur hiçbir zaman. Efendim işte bu iyiliği ve kötülüğü elinde tutan sizin ve bizim hepimizin yani bütün canlıların, mahlukatın başına gelecek olan her şeyin tek bir kaynaktan geldiğine, o izin vermeden bunların hiçbirisinin olmayacağına iman etmek tevhid inancının zorunlu sonucudur ve bütün bu güçleri elinde tutan yaratıcıya kadiri mutlak olan hakimi mutlak olan yaratıcıya Efendim yaratıcı ile ilişkimizi düzenleyen <gülüyor> Formel ibadetlere, formel davranışlara yani Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiş şekli, şartları Cenab-ı Hak tarafından belirlenmiş ve Resulü tarafından öğretilmiş olanlara ibadet diyoruz. Bunun günlük hayattaki yaygın biçimine de yani bütün hayatımızın her dakikasını Allah'ın kulu olduğu bilinciyle yaşamamıza da o ahlaka işte bütün ilişkilerimize yansıyan tarafına da ubudiyet yani kulluk diyoruz. Bunları tarif ettikten sonra ve uzun uzun işte korku ve ümidin insan hayatında nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu anlattıktan sonra Elmalı Hamdi Yazır Merhum kısaca şirkin imkansızlığını da <gülüyor> bu, bu, bu çerçevede açıklamıştı ne demişti en son konuştuğumuz şey şuydu. Ee, i̇nsanın başına gelen e, kötülüklerin, e, imtihanların, sıkıntıların ve iyiliklerin tek bir kaynaktan gelmediğine inandığınızda e, farklı farklı kaynaklardan geldiğine inandığınızda bu kötülüklerin çözülmesi imkansızlaşır. Ve buna da neyi örnek vermişti? Mesela sizdeki susuzluğu yaratanla o susuzlu, susuzluğu giderecek olan suyu yaratan tek bir kaynak olduğu için, tek bir <gülüyor> halik yaratıcı olduğu için Bunların sebepleri birbirine bağlanıyor ve su içtiğinizde susuzluğunuz gidiyor. Ama faraza diyor mesela susuzluğunuz ateşin tesiriyle olsa su ile ateş arasında da bir ortak bir müşterek yoksa yani o ikisini elinde tutan güç aynı değilse efendim sonsuza kadar nam e, sonsuza kadar suyla ateş arasında gider gelirsiniz. Bu da te i nam başka bir netice vermez. Yani sonsuz bir yorgunluktan başka bir netice vermez. ile ümitle korkunun aynı kaynakta birleşmesi bu haysiyetle de zaruridir. Yoksa tabi buradan çılgın bir e, zorluk doğar. İşte arkadaşlar yani Hayata tevhid penceresinden bakmadığınızda düşünün yüzlerce tırnak içinde tabi bu yüzlerce tanrıyı memnun etmeye çalışmanız gerekir. Hayatınızın bir düzen içerisinde gitmesi için ee, işte para bir tanrı oluyor efendim parayı parayı tanrısını memnun edeyim derken mutluluk tanrısını küstürüyorsunuz vesaire Çünkü tevhid tevhidi gerçekleştiremiyorsunuz hayatınızda gerçekleştiremiyoruz sizi tenzih ederim. E, pekala işte e, sorulduğu zaman kendisine tabii ki parayı da mutluluğu da sağlığı da işte e, her türlü kötülüğü de elinde tutan tek bir Allah'a tek bir Allah'a tek bir yaratıcıya inandığı halde hayatında yine bu bunalımlara düşen yok mu? Yani birinden ötekine böyle kafasını taşlara vuran tabii ki var. Çünkü arkadaşlar tevhid sadece zihinde kalacak olan e, ve sorulduğu zaman söylenecek olan bir inanış bir, bir düşünceden. ne? ibaret değildir. Tevhid bir yaşam biçimi olması gerekir. Bir hayat tarzı olması gerekir. Bunun da anahtar kavramı dengedir. Yani hayattaki bütün Rollerimiz arasında tevhidi merkeze koyan bir dengeyi kurmamız gerekir. O hepsinin uyumlu bir şekilde birbirinin varlığını yok etmeden yani para da kazanacağız, mutlu da olacağız, sağlıklı da yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza da zaman ayırmak istiyoruz. Sevdiklerimize de illa çocuklarımız olması gerekmez. İşte aklımızı da tatmin etmek istiyoruz. Kalbimize de hitap etmek istiyoruz. Yani çok yönlü bir varlığız biz ama bütün bu boyutlarımız tek bir merkezde toplanıyor, işte bütün bunları yaratan, var eden ve bunları birbirini destekleyecek şekilde aslında dengeli bir şekilde var eden Allah Teala'nın zatında, ona imanda bunlar e, merkezi noktasını, o dengeyi ancak orada bulmuş oluyorlar. Biz işte e, dengeleri şaşırdığımız zaman yani dünya ile ahiret arasında, işte sağlıkla mutluluk arasında işte parayla huzur arasında insan ilişkileriyle menfaatlerimiz arasındaki dengeyi kaybettiğimiz zaman ve pek çok daha bu yüzlerce sayılabilir o zaman ee, inanç, tevhid inancı yani sadece zihinlerimizde kalıyor. Hayatlarımıza yansımamış oluyor. Bu nedenle de e, oradan istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Hasılı, bu hasılı güzel bir nokta. Çünkü bu, şu ana kadar anlattıklarını İyya bu <coughs> ve İyya Kenesler'in tefsirinde anlattıklarını özetleyecek. Fıtratı beşerde ibadet, yani beşerin yaratılışında ibadet, Arkadaşlar bu arada şunu da ifade etmiş olayım. Beşer kelimesi insanın fiziki tabiatını daha çok vurgular. İnsan kelimesi ise insanın manevi tarafını daha çok vurgular. Yani beşer dediğimizde daha ziyade, tabii elmalı da böyle yapıyor mu bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de beşer dendiğinde daha çok fiziki tabiat vurgulanır. O öne çıkarılır. İnsan dendiğinde ise daha çok manevi tabiat kastedilir ve öne çıkarılır. Hasılı fıtratı beşerde ibadet, Ruhu teshir eden, ruhu etki altında alan en yüksek muhabbet ile en yüksek mehafetin içtima ve tesadümünden çıkan havfu reca. Şimdi çok uzun bir cümle, parça parça anlayalım. Ee, özet olarak diyor, netice olarak insanın yaratılışında, insanın fıtratında ibadet dediğimiz şey nedir? Ruhu, etki, ruhu etkileyen en yüksek muhabbet. En çok sevdiğimiz, en çok değer verdiğimiz şeylerle en yüksek mehafet, en çok korktuğumuz, çekindiğimiz şeylerin içtima ve tesadümünden çıkan bir şey çıkıyor şimdi buradan. Bunlar bir araya geliyor. Bu sevgi, sevdiklerimizle korktuklarımız çarpışıyor iç dünyamızda. Bunların çarpışmasından çıkan havfu reca, korku ve ümit. Yani biz hem korkular içinde yaşıyoruz hem ümitler içerisinde yaşıyoruz. Mesela sadece çocuk Çocuk kavramı bile yani çocuğumuzla ilgili düşüncelerimizi düşünün. Yani ne kadar korkularımız var onlarla ilgili ama ne kadar da hayallerimiz ve ümitlerimiz var. Herkez kendimiz için de öyle. E, kendi iç dünyamıza baktığımızda, değil mi? Kendimizle ilgili ne kadar kaygılarımız var ama ne kadar da e, ümitlerimiz var. Gelecekle ilgili böyle, dünya ile ilgili böyle, efendim çevre çevre meseleleriyle ilgili böyle. Yani insanın iç dünyasında elde etmek istediği, muhabbet duyduğu, değer verdiği şeylerle ve hoşuna giden şeylerle korktuğu şeyler çarpışır daima bir biri gelir aklına bir biri gelir ve bunlardan ne doğar havf ve reca korkuyla ümit arasında olma bunun berkı içinde böyle bir yıldırım çakar yani bunun içinde neşveyi muhabbetle zevki ümidin galebesini görmek için. Yani biz ne isteriz? Bir korku geliyor, bir ümit geliyor, bir sevgi geliyor, bir çekindiğimiz şeyler geliyor aklımıza. Biz ne isteriz? Muhabbet ve ümit zevkinin galip gelmesini isteriz. Bu galebeyi görmek için aczi külliden kudreti mutlaka, mutlaka, mutlaka'ya affedersiniz itila maksadı, maksadıyla yapılan bir fiili itaatkaranedir. Yani bizim iç dünyamızda çarpışan bu korku sebepleri ve ümit sebepleri bizi böyle hauf vereceği bir korku bir ümit, bir korku bir ümit arasında böyle gidip gelmemize sebep olur. Ama biz ne isteriz? Ümit tarafı galip gelsin, sevdiklerimiz hep iyi olsun, mutlu olalım, neşe içerisinde olalım, hep umduğumuzu bulalım, korktuklarımızdan emin olalım, bunu isteriz, bunu görebilmek için... Bizde bu güç var mı? Bunu yapabilecek güç var mı? En başlarda anlattı bunları. Biz tam bir aczi külli içindeyiz. Yani biz e, yaratan izin vermese biraz sonra nefes bile alamayız. Veya odadaki gazların oranı değişse bulunduğumuz ortamdaki havadaki gazların oranı değişse biraz sonra birkaç dakikaya kalmaz boğuluruz. Yani ne hayatımı sürdürmek benim elimde. Ne de içimdeki bütün korkulardan kurtulmak ve bütün ümit ettiklerime ulaşmak için gereken güç benim elimde. Dolayısıyla bir acz-i içerisindeyim ben. Ama iç dünyamda da böyle ümitler, böyle hayaller var ve böyle korktuğum şeyler var. Ne, yap, ne yapma ihtiyacındayım? Bu acz-i kudreti kudret mutlakaya yani her şeye gücü yeten bir kudrete itila, ona yükselmek, ona sığınmak, onun onun himayesine girmek, onun şemsiyesi altında olmak maksadıyla yapılan bir fiil-i nedir ibadet. Yani o gücü, nasıl diyelim, o gücü yanımıza çekmek, o gücün muhabbetini kazanmak, o gücün olurunu almak. Çünkü onun oluru olmadan biz hiçbir şey yapamıyoruz hayatta. Olurunu almak için yapmış olduğumuz bir takım davranışlardır ki, hem zahir ve hem batında nihai bir tezellül ile nihai bir tazimi ihtiva eder. Nihai son noktada demek arkadaşlar. Hem iç yani ibadetlerin şekline baktığımız zaman hem iç dünyamızda hem de dış dış dünyada çünkü ibadetler tam bir kulplu yapılmalıdır. ve görüntü olarak da zahir olarak da okulluğu ifade eden e, hareketler içerir. Tam bir tezellül yani son noktada bir nasıl diyelim Allah karşısındaki bir küçüklük hissi, bir acizlik hissi. Aslında zillet demek tezellül de zillet Türkçe'de biraz daha olumsuz, ahlaki anlamda olumsuz şeyler içeriyor. Yani hiçlik, hiçlik güzel bir kelime tam bir hiçlik ve nihai bir tazim ve karşısında durduğumuz makamada sonsuz bir saygı ifade eder ve hakkiyet nispetinde yani ne kadar hakkıyla yerine getirirseniz bu ibadeti kalbe itmi inan ve sekinet ilka eder itmi inan ve sekinet itmi inan arkadaşlar sanırım geçmişti bütün Endişelerin, korkuların yatışması demek. Sekinette de tam bir huzur ve böyle sükunet adı üzerinde hali demek. İşte eğer bu bilinçle yani ben ya Rabbi içimde bu kadar hayaller, bu kadar ümitler var, bu kadar arzularım var, bu kadar da korktuğum, çekindiğim, başıma gelmesini istemediğim haller var. Bunların hiçbirini ne elde etmek ne de korunmak konusunda kendi kendime yeterli değilim. Bunların hepsini elinde tutan sensin. Ancak beni sen koruyabilirsin korktuklarımdan ve benim hayal ettiğim şeyleri de ancak bana sen verebilirsin. Bu bilinçle... Onun istediği şekle bakın bunun da altını çiziyorum. Ne namazın şeklini arkadaşlar ne haccın şeklini ne orucun vakitlerini ne namazın diğer erkanını zekatın efendim şeklini hiçbirini insanlar kendi içtihatlarıyla belirlememişlerdir. Başta peygamberimiz de dahil olmak üzere. Yani peygamberimiz sahabesini toplamış Cenab-ı Hakk'a ibadet etmemiz lazım. Hadi bakalım düşünün bakalım nasıl yapalım demiş değil arkadaşlar. Bu ibadetlerin hiçbiri. Bütün şekil ve mana şartlarıyla birlikte insan aklının ürünü değildir. Tamamıyla Efendimizin de ifade ettiği gibi Cebrail tarafından peygamberimize öğretilmiş, peygamberimiz de insanlara öğretmiştir. Tamamen sem'iyattandır yani. Böyle akıl yürüterek bilinecek şeyler değildir. Dolayısıyla da içtihada kapalıdır arkadaşlar. Çünkü Allah Teala'nın öğretmesiyle ancak bilinebilecek şeylerdir bunu şöyle açıklıyorum ben biraz tabi konunun ulviyetine çok uymayan çok basit bir örnek ama mazur görmenizi temenni ederim şöyle izah ediyorum Paraza arkadaşlar sizin diyelim ki benle bir işiniz var ben bir makam sahibiyim ve benim imzam olmadan benim onayım olmadan olmayan bir işiniz var benim işte geleceksiniz karşıma çıkacaksınız ve benden bir imza isteyeceksiniz duymuşsunuz ki biraz da çekiniyorsunuz çünkü böyle biraz ters biriyim ben faraza efendim duymuşsunuz ki yine faraza hep bu örneği veririm duymuşsunuz ki ben mesela kırmızı giyenlere gıcık oluyorum üzerinde kırmızı renk varsa imzalamıyorum o şeyi yani çok saçma çok saçma bir şey ama böyle böyle koymuşum kuralı yani mantık yok burada Böyle diyorum yani kimin üstüne kırmızı bir şey görürsem getirdiği evrakı imzalamayacağım diyorum. Ve bunu siz duymuşsunuz ve o işe muhtaçsınız arkadaşlar. Yani böyle saçma şey olur mu? Ben yapmayacağım bunu ya. Kırmızıyı ben işte seviyorum veya eşarbımda kırmızı var veya işte e, paltomda kırmızı çizgiler var neyse yani. Efendim e, ben yani sırf o insan e, böyle bir kapris yapıyor diye e, sevdiğim renkten veya işte giysimden vazgeçecek değilim dediniz efendim ve o şekilde geldiniz. Ne olur arkadaşlar imzalanmaz evrakınız. Tabii yani benzetme... İyi, dediğim gibi çok kaba bir benzetme. Fakat Cenab-ı Hak arkadaşlar bu ibadetlerin şeklini bize kendisi öğretmiştir. Vaktini, şeklini, bütün erkanını, nasıl yapılacağını. İşte diyor ki mesela bedenen yapmamıza gerek yok ama senin bedenin de var. Diyor ki işte ben zaten kalbim hep Allah ile beraber işte az önce Elman'ın söylediği gibi o hakikati ben burada yaşıyorum. Dolayısıyla hani bedenimin o kurala uymasına gerek yok. Peki Allah Teala yani e, bilmiyor mu seni hepimizi bütün insanları bilmiyor mu veya şöyle soracağım bu soruyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nefesine kadar hatta son hastalığının son demlerinde kollarına iki kişi girerek kalkıp o abdestini alıp namazını kılarken yani ruhu yeterince kemalle ermemiş miydi? E, o hakkaniyeti ruhuyla kalbiyle yaşayamıyor muydu da bedenen bu zahmeti çekti ve o namazı kıldı son nefesine kadar? Onun için arkadaşlar bu Alemleri yaratan tabi buna inanmakla baş, yani O yüzden elhamdülillahi rabbil alemin diye başladı. Yani ona inanmayanın burada zaten ikna edemezsiniz. Önce oraya iman etmek gerekir. Alemleri yaratan her şeyin sahibi bütün bu sistemi bizim içimizi dışımızı kalbimizi sosyal hayatımızı e, zekamızı beynimizi ne kadar yani fiziki varlığımızı ne varsa biz adına ne varsa bununla evren arasındaki ve kendisi arasındaki bütün o ilişkileri en baştan tasarlayan kuran yaratan yaratıcı diyor ki bana şu şekilde ibadet edeceksiniz. Anlatabildim mi? Elbette hikmetleri var. Yani rükunun hikmeti var, secdenin hikmeti var, kıyamda durmanın hikmeti var ve bu hikmetleri hocalarımız bol bol anlatıyorlar kitaplarında. Ama bana sorarsanız beni en çok etkileyen şey bunu bize söyleyen makama teslimiyetimizi ortaya koyar bizim ibadeti onun istediği şekilde yapmamız. Dolayısıyla biz ona muhtaçsak arkadaşlar ne kadar muhtaçsak o kadar ondan gelen... E, talepleri emirleri dikkate almak durumundayız ve hakkaniyetine ne kadar riayet edersen bu sadece zahiri şartlar değil batıni anlamda da yani işte e, mesela bana göre arkadaşlar şimdi <gülüyor> toplumda çeşitli tartışmalar oluyor bu tartışmalar e, tabi gündeme geldiğinde üzerinde tekrar kafa yoruluyor efendim e, sepetlerimiz yani müminlerin bulunduğu sepetler bir sarsılmış oluyor. Sepetin üstünde böyle şey duranlar, yarım yamalak duranlar bir dökülüyor sepetten maalesef. Ama işte sağlamlar, sağlam yerini almış olanlar iyice yerleşiyor sepetin içine. Ben öyle bakıyorum bir takım tartışılan hadiselere. Arkadaşlar biz Allah Teala'ya teslimiyetimizi, Ondan rızamızı e, her şeyden önce onun tartışmasız olan emirlerine e, herhangi bir hikmeti bulamasak ve anlayamasak da itaat ederek gösteririz. Tabii ki hikmet aramaya da hayat boyu devam ederiz arkadaşlar. Burada hikmet aramanın yalnız amelsiz olmayacağını da anlatmak isterim. Yani şöyle düşünün e, siz sporun faydalarını araştırıyorsunuz hiç spor yapmadan kendiniz. Kendi bedeninizde o sporun faydalarını bulmak istiyorsunuz gözlemlemek istiyorsunuz ama bunu spor yapmadan yapmak istiyorsunuz diyorsunuz ki ben önce tam olarak ikna olmam lazım diyorsunuz ondan sonra başlayacağım diyorsunuz bunun gibi tam bir teslimiyettir arkadaşlar zahiriyle batınıyla elbette aslolan her zaman aslolan batındır arkadaşlar ama zahir de batına hizmet eder. Zahir de batına hizmet eder. Bunu unutmayalım. Yani biz böyle terbiyeli bir şekilde üstümüz başımız düzgün bir şekilde seccademizi sevip Allah'ın huzuruna durduğumuzda arkadaşlar bedenimizin oradaki hazır oluşu ruhumuzun da oraya hazırlanmasına yardım eder. Bakın arkadaşlar. Ee, hakikati ne demektir mesela? Hak, diyor ki bakın tekrar okuyayım. Hakkıyet nispetinde yani ne kadar hakkını vererek eda edersen bu ibadeti kalbe e, itmi inan ve sekinet il, ilka eder. tabii ki oradaki hakkıyet işte odaklanmak, kimin huzurunda olduğunu düşünmek, tefekkür etmek vesaire Arkadaşlar bunların hepsi egzersiz meselesidir. Böyle ilk kıldığı namazda insan en üst derecedeki e, teslimiyeti ve odaklanmayı muhtemelen yaşayamayacaktır. Çok böyle istisnai, e, mucizevi anlar olabilir hayatta. Ama onun dışında arkadaşlar bu bir egzersiz meselesidir. Onun için de çok küçük yaştan biz ibadete başlarız. Şimdi ibadet çocuklara din eğitimi verilsin mi, verilmesin mi, ibadet alışkanlığı işte nasıl kazandırılacak, pedagojik mi, değil mi vesaire Arkadaşlar e, bir çocuğa, işte günde bir vakit namazın sadece farzıyla başlarsınız öğretmeye. Onun pedagojik yöntemleri var. Ben e, işin uzmanı değilim. Birçok arkadaşımız bu eğitimleri veriyor. Arkadaşlar şimdi bir vakit namazın farzı ne demektir bir çocuk için? Maksimum beş dakika demektir arkadaşlar. Beş dakika konuşmamayı, etrafa bakmamayı, dışarıdan gelen uyaranlara cevap vermemeyi, yani namazın diğer erkanını saymıyorum. Hani şöyle şu belli hareketleri yapıp işte önüne bakarak 5 dakikayı bu şey tamam aklından başka şeyler geçirip bu nasıl bir odaklanma eğitimidir? Bir konsantrasyon eğitimidir arkadaşlar. Kendine hakim olma, uzuvlarına hakim olma eğitimidir. Bu nasıl yüksek bir e, kazanımdır o yaştaki çocuk için? Tabii ki sevgiyle yapılmalıdır. Tabii ki sevdirerek yapılmalıdır asl olan budur ama bazen de bazı şeyleri de zorlanarak yaparız arkadaşlar e, lütfen şu anda burada dinleyen bak yüzlerce kişi var bu insanlar e, öğrendikleri her şeyi çok severek mi yaptılar yani bir diş fırçalamayı her zaman çok severek mi yaptılar yaptınız veya işte aile büyüne e, işte bazen yerli hersiz konuştuğunda diyelim susmayı çok her zaman severek mi yaptık veya hatta da saygıyla davranmayı her zaman çok isteyerek severek mi yaptık ama bunların bizim için nasıl büyük kazanımlar olduğunu biliyoruz. Bu sevmek ve istemek konusuna da bir üzerine eğilmenizi isterim arkadaşlar. İnsan her zaman bu benim kanaatim. Bu da beni biraz geri kafalı yapıyor olsun. Ben insanın her zaman her konuda severek ve isteyerek çalışmayabileceğini düşünüyorum. Ve bundan daha doğal bir şey olmadığını düşünüyorum. Elbette nefsimizin aleyhine olan şeyleri istemeyiz arkadaşlar. Elbette nefis aklına geleni söylemek ister. Canının istediğini o anda yapmak ister. Efendim ee, ne bileyim yani hiçbir kural konmasını istemez. Nefis böyle ister. Yani bütün isteklerimiz ee, olarak mı biz tekamül ederiz? Yoksa ba isteklerimizin ba ayırarak... İsteklerimizi ayırarak ve bunların içinden doğruyu yanlışı seçip yanlışları e, kontrol etmeye çalışarak, azaltmaya çalışarak mı biz tekamül ederiz? Bırakın dini boyutunu, dünyevi boyutta bir bakın yani. Şimdi bir çocuk mesela işte iki yıl bir sınava çok isteyerek mi hazırlanıyor? Anlatabildim mi bilmiyorum. İbadet ederken. Alemden ve bütün benliğinden tecerrüt ederek işte o hak hakkaniyetini anlatıyor şimdi. İbadetin hakkıyla yerine getirilmesini. Yani sana itminan vermesi için, üzerine bir sükunet gelmesi için bir defa bütün her şeyden soyutlanacaksın diyor. Alemden ve bütün benliğinden. Benliğinden ne demek? O anda zihninde bir üzüntü var, kalbinde bir tasa var, bir endişe var, korkuların var. Hepsini bir tarafa bırakıyorsun. Hepsini. Yani önemli bir kişinin huzuruna çıktığınızda aklınızın başka yerlerde olması düşünülemez değil mi? Arkadaşlar o an oraya odaklanmanız gerekir. İşte ibadet bize bunun temrinini yapıyor, egzersizini yapıyor. İbadet ederken alemden ve bütün benliğinden tecerrüt ederek mabuduna öyle bir edebi tam mahudu yani tam bir. Alçak gönüllülükle edep içerisinde boyun eğmek ve öyle bir tazim-i kamil, tam bir mükemmel bir saygıyla Arzı taat ve inkiyat eder ki bağlılık bildirir, itaat bildirir ki insan kemali tazime münafi bildiği yani tam bir saygıya aykırı olan cüz'i bir hareketten bile içtinap eder. Mesela sağa sola bakmak gibi. Çok küçük bir hareketten bile kaçınır. Namazın içindeki bütün hareketlere bakın arkadaşlar saygının her çeşidini içeren hareketlerdir. Aşama aşama kıyam, rüku, sücud, oradaki kıraat, sonundaki dua hepsi. Bunun için kibri riya ile birleşmez. İbadetteki ki bu tazim kibir ve riya ile Birleşmez. Kibir insanın kendisini başkalarından büyük görmesi. Riyada yaptığı şeyi gösteriş için yani görsünler diye rai'den geliyor. Göstermek için yapmak demek. Birleşmez ve zahir batına inkisamı kabul etmez. Yani ne sadece zahirdir ibadet ne sadece batındır. Böyle sadece iç dünyayla da olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar sağlıklı bir insanda iç dünyasında olan şey dış dünyasına yansır. Parçalanma kabul etmez. Yani siz mesela e, işte böyle tepeden tırnağa kibirle davranan birinin e, ağzıyla şöyle dese ben çok alçak gönüllüyüm aslında dese o oradaki zıt, tezadı görürsünüz, zıtlığı görürsünüz. E, hakeza işte <gülüyor> şey vardır çok söylenen bir laf Ben aslında çok yemiyorum ne yesem yarıyor. Mesela diyorlar bazıları. Arkadaşlar çok yemiyorum ne yesem yarıyor su içsem kilo alıyorum. Bu tamamen yanlıştır yani. Çok ciddi bir hastalık olmadıkça insanlar miktarları çok yedikleri için ve az hareket ettikleri için kilo alırlar. Mesela dolayısıyla bazen insanın işte zahiriyle batını veya zahiriyle dışarıdan görünenle dili farklı şeyler söylediğinde o tezadı hepimiz görürüz. Bir hakkın ibadet bir hakkıyla ibadet aczi mutlak ile kudreti tammenin aczi mutlak bizimkisi kudreti tamme tam bir kudret Cenab-ı Hak oluyor zilleti kamile ile tam bir zillet ile azameti kamilenin büyük, en yüceliğin yani yüceliğin mükemmelliğinin öyle diyelim efendim korkular içinde titreyen emel ile Vahibul amalim bir cilve-i telakisidir. Şimdi burada Cenab-ı Hak'la kulunu bizi yani karşılaştırıyor arkadaşlar. Tekrar edelim. Bir hakkın ibadette ne var? Bizim açımızdan tam bir acz mutlak var. acz mutlak ile karşımızdaki Cenab-ı Hak'ın huzuruna durduğumuz Rabbül Alemin ise kudreti tam ne? Tam bir kudret. Bizim tarafta ne var? Zillet-i kamile, tam bir boyun eğme, hiçlik var. Ya Rabbi demiş oluyoruz, biz secdeye kapan, ben hiçim. Senin karşında ben hiçim demiş oluyoruz. Karşımızda ne var? Azamet-i kamile, yüceliğin en üst noktası var. Korkular içinde titreyen emel ile, yani bizim bir takım arzularımız var o huzura onun için geldik ama korkular içinde titriyor bu arzularımız. Yani böyle sırf bir ümidin verdiği neşeyle yapmıyoruz bu ibadeti. Ve olacak mı olmayacak mı ya korktuğum şeyler olursa böyle hayatımızla ilgili kendimizle ilgili korkularımız ve ümitlerimiz var. Korkular içinde titreyen emel ile vahibul amalin bütün emelleri hibe edebilecek olan mercinin bir cilve telakisidir. Bir buluşma noktasıdır ibadet. Karşımızda bizim bütün hayallerimizi gerçekleştirebilecek olan kudreti mutlak var. Mutlak kudret var. Onun karşısında da birçok hayalleri olan ama bunun yanında birçok korkuları olan tam bir aciz içinde ne korkularından kendini kurtarabilir ne emellerine kendi başına ulaşabilir olan insan var. Acizini hissetmeyen mütekebbirler. Biraz bu. Arkadaşlar cüz'i miktarda karakterle ilgiliyse de büyük miktarda Allah'ın bu dünyada verdiği imkanlarla ilgilidir bu kibir meselesi. İnsanın imkanları arttıkça, nüfuzu arttıkça, aklı, zekası, bilgisi, etkinliği, efendim parası, gücü, mevkiyi arttıkça kendini hiçbir şeye, ben hiçbir şeye muhtaç değilim diye düşünmeye başlar. <gülüyor> Sanırım... En ciddi şekilde sağlıkla ilgili konularda biraz o acziyeti hissedebiliyor güç sahibi insanlar, makam mevki sahibi insanlar. Ama arkadaşlar onların da kendi makamlarına göre, kendi statülerine göre onların da birçok hayalleri var Allah'a. Bağlı olup olmaması ve korktukları yani dağın başı zirvedekilerin arkadaşlar düşüşleri de çok acıklıdır. Onların korkuları da bizim sıradan insanlara nazaran çok daha büyüktür. Dolayısıyla acizini hissetmeyen mütekebbirler, hiçbir korku yokmuş gibi görünen gafil nikbinler, hiçbir ümit beslemeyen meyus bedbinler bu şereften mahrumdurlar. Kibirliler... Ve hiçbir korku yokmuş gibi yaşayan gafil nikbinler çok e, optimistler bunlar. Aşırı iyimserler ama gafletten doğan bir iyimserlik. Hiçbir, yani dünya yansa bir çuval samanı yanmaz denir böylelerine. Yani çok iyimserler, iyimserlik kulağa hoş bir şey gibi gelebilir ama buradaki iyimserlik birazcık... E, özür dilerim aptallık içeriyor birazcık saflık içeriyor yani düşüncesizlik içeriyor daha doğrusu gafil demiş zaten elmalı da bunlar ve bir de hiçbir ümit beslemeyen içinde bütün ümitlerini kaybetmiş olan bu arkadaşlar dille söylemesi kolay ama yaşaması son derece zor bir halet ruhiyedir daha ağır Durum, bir durumdur. Efendim Meyus tamamen yes'e kapılmış. Hiçbir ümidi kalmamış bedbinler bu şereften yani bu işte korktukları şeylerden emin olabilmek, umdukları şeylere nail olabilmek efendim ve acziyetini, kendi acziyetini idrak etmekten doğan bu Cenab-ı Hak'la adeta yüz yüze buluşma şerefinden, bu ibadetten, bu ibadet şerefinden mahrumdurlar. Bu hakikatleri telhis için, bizim bu anlattığımız detaylı hakikatleri özetlemek için, e azimi müfessirin, müfessirlerin İleri gelenleri, büyükleri, iyyâke na'budünün mealini şöyle ifade ederler. Ya Rab biz başkasına değil yalnız senin rububiyetini, Rab oluşunu yani bu alemin, bu kainatın sahibi oluşunu ikrar ve itiraf ederek ancak sana boyun eğeriz. Ve sadece sana arzı zillet ederiz. Senden başkasının önünde böyle yerlere kapanmayız. Senden başkasının önünde iki büklüm olmayız. Rükû budur arkadaşlar. Zillet duymayız senden başkasının önünde. Ve ancak sana taatle, sana itaat ettiğimiz zaman sükûnu sekinet ve itmi inan buluruz. İşte iyyâkena abudu bu demektir ya Rabbi biz senden başkasına asla boyun eğmeyiz, asla zillet duymayız. Bütün ümitlerimizin, bütün korkularımızın kaynağı sensin. Ümitlerimizi bahşedecek olan, korkularımızdan bizi emana kavuşturacak olan sensin. Senden başkasından biz e, herhangi bir şey ummayız ve sadece ve sadece sana boyun eğdiğimizde, sana kulluk ettiğimizde e, katıksız bir huzur, Katıksız bir teslimiyetten doğan tam bir itmi inan duyarız. Çünkü bütün hafurecâmizin, bütün korku ve ümitlerimizin evvelu ahir başında ve sonunda merci yalnız sensin. Yani korkularımızı sayalım, geriye doğru gidelim, ileri doğru gidelim. Hepsinin kaynağı Allah Teala'dır. Yani o korktuklarımızı bizi kurtaracak olan veyahut da o korktuklarımıza bizi uğratacak olan Allah Teala'dır. Sen korku vermezsen korku yok. Sen ümit vermezsen ümit yok. Lezzet duyurmadın mı her şey elem. Elem duyurmadın mı her şey lezzet. Ruh senin milkin, cisim senin milkin, bütün vücut, varlık yani senin milkin, bize verdiğin ihtisasatı duyular, arkadaşlar, temayülatı, eğilimler, içimizden getirdiğimiz, doğuştan getirdiğimiz veya sonradan kazandığımız eğilimler, temayüller, tahayyülatı, hayal ettiğimiz şeyler, taallukatu iradatıyla hisseyi vicdan, yani bütün aklettiğimiz ve irade ettiğimiz, istediğimiz şeylerle hisseyi vicdan, vicdanımızın hissesi, payı, o da senin lütfun, senin merhametin. Bu ise bütün itminanını sana hamdu şükür ile izharı sadakat için ancak senin emrine tahsiste buluyor. Yani bu duyuları bize sen verdin. Bu his, bu vicdanı bize sen verdin. Bu aklı, bu temayülleri, bu eğilimleri, bu nefsimizin isteklerini, korktuğumuz şeylerin kaynağı sensin, umduğumuz şeylerin kaynağı sensin. Ee, İçimizde vicdandan bizim payımıza düşen yani bize doğruyu gösterebilecek olan aklımız, vicdanımız o da senin lütfun, senin merhametin o da. Bu ise yani bu akıl ve vicdanla düşündüğümüzde bütün itmi inanını, akıl ve vicdan da bize bütün huzuru sana ham şükür ile izhar-ı sadakat için ancak senin emrine tahsiste buluyor. Arkadaşlar işte mesela psikolojinin. İşte şükran duymak, sahip olduğun nimetlerin farkında olmak, farkındalık, efendim e, her gün mesela mutluluk günlüğü bunlar hep batı kaynaklı şeyler biliyor musunuz? Bir günlük tutun işte her gün bugün neye mutlu olduğunuzu yazın. Yani illaki hayatında güzellikler var. Bunlara odaklanmak, iyiliklere odaklanmak. Akıl da bunu söylüyor bize diyor. Bize verdiğin vicdandan bize düşen pay da bize bunu söylüyor. Neyi söylüyor? Bütün bizim itmi inanımız arkadaşlar hamd, sana hamd etmek, şükretmekle izhar sadakat, sana olan bağlılığımızı ortaya koymak için senin emrine tahsis etmek, o varlığımızı senin emrine tahsis etmekle buluyor. Bütün akıllar, bütün kainat da buna şahittir. Burada kibri nefsani şöyle bir sual irad eder. Yani akıl bunu söyler, vicdan bunu söyler, din bunu söyler. Ama kibri nefsani şöyle bir sual eder. Ruh ve vicdan tezellül değil yükselmek ister. Ruh ve vicdan hiç olmak istemez. Zille, yani alçalmak istemez. Yükselmek ister. İbadet ise manayı tezellülü mutazamın olduğuna göre, yani ibadetin muhtevasında özünde, Kulun kendi Allah karşısındaki aczini, hiç oluşunu ifade etmek olduğuna göre yükselecek olan ve hele yükseldiğini hissetmiş bulunan nefisler için tenezzül olmaz mı? Yani bazı nefisler yükselmiştir belki. İşte başta söyledim ya, biz... Ee, ruhen Allah Teala'yı her an zikrediyoruz. Kalben onunla beraberiz, yükseldik. Efendim dolayısıyla bizim hani bu dereceye gelenlerin o ibadetleri yapmasına gerek yok diyenler. Artık o yüksek kafalar alınlarını yere nasıl koyabilirler? Böyle bir sual içindeki cevabı görmemekten mütevellit bir gurur ilanıdır. Yükselmek istemek, yükselmek ihtiyacını teslim etmektir. Bu da bir tarafta acizi diğer tarafta ulviyeti takdir ile mümkün olur. Yani yükselme, insanın ruhu yükselmeyi ister neden zillete, e, zilletini ifade etsin diye soracak olursan diyor. Yükselme arzusu zaten kişinin kendisinin acziyetini idrak etmesi demektir ve itiraf etmesi demektir. Niye yükselmek istiyorsun demek ki bir acziyetin var. Demek ki bir zillet var, bir zillet noktasındasın yani onun bir yerindesin. Ve diğer taraftan da yükseklik diye bir şeyin de varlığını biliyorsun yani. Kendi bulunduğun yeri biliyorsun ve yükseklik diye bir mefhumu biliyorsun. Bulunduğun yerden yukarıya yükselmek istiyorsun. Dolayısıyla ibadet bu mananın en yükseğini idrak etmek demektir. Yani ibadet etmek arkadaşlar kendisinin bir kul olarak... En varabileceği, en yüksek noktanın Allah'ın huzurunda hiçliğini ifade etmek olduğunu idrak edenlerin yapabileceği bir şeydir. Saniyen, ikinci olarak yükseldim demek yükselmediğini ilan etmektir. Böyle bir iddia hem teali ve terakiyi mütenahi görmek demek. Yani yükselmenin demek ki sence bir son noktası var ki oraya vardığını düşünüyorsun. Bir sınırlı, sana göre yükselmek sınırlı bir şey. Hem de sukut ihtimalini mümteni zannetmek. Yani oradan düşme ihtimalin yok mu? Yükseldiğin noktada kalacağın garanti mi? İşte düş, sukut ihtimalini mümteni zannetmek gibi büyük bir hatıya teşkil eder. Büyük bir hata içermektedir bu görüş diyor. Bir, Yükselmenin bir nihai noktası olduğunu farz etmiş oluyorsun. İki, o noktaya geldiğini ve oradan hiç düşmeyeceğini zannediyorsun. Halbuki yükselmek sonsuzdur çünkü Allah, Allah'ın e, kudreti, gücü, yarattığı yarattığı yücelikler sonsuzdur. Ruh sonsuz bir alemden geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yükselmenin sonu yok. Bir de düşmenin, düşmemenin de garantisi yok. Dolayısıyla sürekli sen o çaba içerisinde o yükselme çabası ve o yüceliklerin sahibi olana yapışma, ona, onu, onun arzusundan, onun yolundan, onun emrinden ayrılmama konusunda çok azimli olman gerekiyor. Çünkü düşüş her an mümkün. Halbuki merati i teali yani yükselmenin mertebeleri namütenahidir. Tehlike-i sukut yani düşme tehlikesi ise her zaman bakidir. İbadet de bu kibri gurur marazının yegane ilacıdır. Kibir ve gurur hastalığının yegane ilacı ibadettir arkadaşlar. Salisen üçüncü olarak Allah Teala'ya yani bu soruya, Üç açıdan cevap veriyor şu anda. Üçüncüsünü aktarıyorum. Allah Teala'ya ibadetteki tezellül ve tazim vicdanlı beşer için mümkün olan her türlü itilanın fevkinde bir ulviyet temin eden bir vasikayı intisaptır. Yani Allah Teala'nın huzurunda yükselmeyi bir kenara koy, ibadet ederek yükselmeyi bir kenara koy, insanın... Yükselebileceği diğer bütün yani diğer bütün ihtimaller içerisinde hepsinin üstündedir ibadetle yükselme. Onu diyor. Tekrar okuyayım. Allah Teala'ya ibadetteki tezellül, o alç, hani kendini hiç görme ve tazim Cenab-ı Hakk'a saygısını ifade etme vicdanlı beşer için mümkün olan her türlü itilanın, her türlü yükselmenin fevkinde Hepsinin üstünde bir ulviyet temin eden bir vesikayı intisaptır. Yani şöyle düşünün e, buradaki intisap uyuma demek biliyorsunuz yani siz e, işte bir insan düşünelim sizi tenzih ederim yükselmek istiyor. E, i̇lerlemek istiyor ve bunun içinde kendisine bir örnek, bir model yapışacağı, onun gibi e, yani onun yolundan yürüyeceği bir numune ediniyor kendisine. İşte örneğin ne kadarsa o kadar yükselirsin. Önündeki hedef ne kadarsa o kadar ilerlersin. Halbuki Allah Teala'da Allah Teala'ya ibadet ederken kulun gösterdiği tezellül ve tazimle öyle bir e, vesikayı intisap edilmiş oluyor ki. İnsan bir yani bağlılık belgesi. Allah Teala'ya bağlılığın belgesidir ibadet vesika ki adi gönüller ne kadar o kadar yüksekliği kendilerine layık bile göremezler de imkansız zannederler. Dolayısıyla işte sen Allah'a ibadet etmiyorsun ama kendince Kendine hedef koyduğun işte mesleğinde yükselmek şurada yükselmek burada yükselmek gibi hedeflerle hedefler birer e, hatta onun da adı var şimdi idol diyorlar arkadaşlar aman dikkat edin bu idol kelimesini e, sakın ağzınızı alıştırmayın bazen e, sıradan yani yazıların içerisinde bile görüyorum böyle beğendiği takdir ettiği birinden bahsederken idolüm diyor arkadaşlar put demek e, kendisine putlar ediniyor. Ve o o kadar oraya kadar yükselmek istiyor. İşte Allah'a ibadet eden de Allah Teala'nın yarattığı o sonsuz yükselişlerin hepsine birden aday olmuş oluyor kendisini e, oraya bağlayarak. Alemde ben Allah'tan başkasına hürriyetimi veremem ve ancak ona ve onun emrine inkiyat ederim. Taatı sever, isyandan nefret ederim. Hayra koşar, şerden içtina beylerim. Hayrın başını da hakta bilirim. Allah'ın emrine uymayan, hak teala hesabına yapılmayan hiçbir şeye ölürüm de serfuru etmem, boyun eğmem. Çünkü ben yoktum, o beni var etti ve terbiye edip bana hürriyet verdi. Yani Allah'a ibadet edenin, Allah'a kulluk edenin, onun huzurunda, onun bizden istediği gibi... Ne istiyorsa, ne şekilde istiyorsa o şekilde tam bir zillet ve acizlik içerisinde kulluk edenin yaklaşımı budur arkadaşlar. Söylüyor, devam ediyor daha. Bu can, bu vicdan ve bu hürriyet bende onun bir emanetidir. Yani bu hürriyeti ben mi kazandım? Bu vicdanı ben mi kazandım? Bunu yapan isterse namütenahi kereler daha yapabilir. Beni böyle bir kere bu şekilde var eden, sonsuz kere de var edebilir binaenaleyh onun yolunda her şeyi feda ederim dilediği zaman alacağı canımı da feda ederim istediği zaman yıkıp istediği zaman yapabileceği dünyaları da feda ederim bu uğurda elemlere katlanır hayır ile haksızlıklara göğüs gererim. katlanamaz giremezsem ölürüm onun emri zaten öleceğim böyle bir iman böyle bir sadakat ile ölürüm evvelim hak Ahirim hak olur, haktan gelir, hakka giderim. İşte ben hakkın böyle bir kuluyum. Kendime kalırsam hiç ona intisabımla her şeyim. Nokta nokta diyebilmek ve bunda sadakat etmek ne kadar büyüklüktür. Ve insan için bundan daha büyük bir kudret, bir ulviyet nasıl tasavvur olunabilir? Yani. Herkes arkadaşlar bu alemde kendisini bir hedefe bağlamıştır. Efendim gözünü dikmiştir bir hedefe ulaşmak için uğraşmaktadır herkes Allah'a ibadet ve kulluk eden ve o yolda tabii ki hakkıyla bu hakkıyla'nın altını çiziyoruz arkadaşlar her anlamda ve bütün boyutlarıyla ibadet ve kulluk kavramlarını açıkladı bütün boyutlarıyla sadece namaz zekat değil bütün boyutlarıyla Allah'a ibadet ve kulluk edenin hayata dair manifestosu işte az önce Okuduğum cümlelerdir. Harika bir paragraf. Filvaki efendim İyia Kenabudu diyerek Livai'l Hamt altında toplanan ve 20-30 sene içinde Ulviyeti hakkı hakkın yüceliğini bütün aleme neşri ispat eden ilk Müslümanlar. Hatırlayın Peygamber Efendim'in Peygamberlik süresi 23 yıl değil mi? Sıfırdan başladığında arkadaşlar başladı. Bir kişi, iki kişi, üç kişi 23 yıla yakın o da tam değil. 22. yılda, 21-22. yılda arkadaşlar Arap Yarımadası'nda neredeyse Müslüman olmayan kabile kalmamıştı. Bütün bu ruhun içindeydiler o ilk Müslümanlar. Bu ruhu kaybedenler de dünyaya boyun eğdiler. 1900'lerin başlarında yazıldığını, 20. yüzyılın ilk yarısında, ilk çeyreğinde hatta yazıldığını bu kitabın hatırlayalım. Şüphesiz ki bu taahhüt ağır bir hamuledir, ağır bir yüktür. Yani çünkü Cenab-ı Hakk'a iyyâkena budu diyorsun. Senden başkasına asla boyun eğmem, senden başkasının önünde asla zillete kapılmam, senden başka benim, senden daha yüce, senden daha önemli, senden daha sevimli, daha sevgili hiçbir hedefim yoktur. En yüce hedefim seni razı etmek, senin rızanı kazanmaktır. Seninle iyi bir e, kul-rab ilişkisi kurabilmektir demiş oluyorsun. Şüphesiz ki bu taahhüt bir söz vermiş oluyorsun. İyya kenabudu dediğinde ağır bir hamoledir Fakat ulviyeti hak karşısında hakkı ulviyet de hüffetle erilecek bir gaye değildir. Muazzam bir cümle. Tekrar edelim arkadaşlar. Şüphesiz ki bu taahhüt ağır bir hamuledir. İyyâke na'budu diyebilmek ağır bir yüktür. Fakat ulviyeti hak karşısında, hakkın yüceliğini düşün. Onun karşısında hakkı ulviyet, yani hakkı yüce tutmak, hakkın yüceliğini düşün gerçekte vakada. Şimdi sen kendi zihninde o hakkı en yüce noktaya koyman gerekiyor. Gerçekte olduğu gibi. Yani hakkın senin zihninde ve kalbindeki yeri, gerçek alemdeki yeri neyse o olacak. İyyake nahbu bu demek. İşte bu da hiffetle erilecek bir gaye değildir. Öyle hafiflikle efendim kolaylıkla erişilecek bir gaye değildir. Kalbindeki nefs, bütün nefsane duygularının, bütün beşeri ihtiyaçlarının, bütün dünyayla ilgili hayallerinin hepsinin üstüne geçmesi gerekiyor. Hepsinin üstüne çıkması gerekiyor. Bu öyle basit bir şey değildir. Ve abdil kulun aciz zatisi, kudret zatiyesiyle böyle bir taahhüde girişmesine manidir. Yani öyle büyük bir söz vermiş oluyorsun ki İyyâkena'budu dediğinde senin acizliğinle, senin e, kudretinin yetersizliğiyle böyle bir taahhüde girişmen mümkün değil. Bunun için İyyâkena'budu derken hemen arkasından ne geliyor? Ve İyyâkenestâî ve senden yardım diliyorum. Çünkü bu taahhüdü senin yardımın olmadan... Ben sürdüremem ya Rabbi demiş oluyoruz. Bu kulluğu, bu tam teslimiyeti, bu koşulsuz ibadeti, bu seninle kuracağım ilişkinin kopmadan, zedelenmeden sürmesini ben kendi başıma, tek başıma başaramam. Bu yüzden arkadaşlar Fatiha'yı çok okumamız gerekiyor günlük hayatımızda da. Boşuna değil her rekatta okumamız. Dolayısıyla iyyâke neste'în diye talebi istiâne zaruridir. Elmalı böyle çok güzel bağlar. Bunlar birbirinin arkasından neden geldi o şeyi alakayı çok güzel anlatır. Peki neste'în ne demektir arkadaşlar? Burada kalalım bölmeyelim çünkü 10 dakika sonra işte bitirmek zorunda kalacağız bir noktada bölmek zorunda kalacağız İyyâke na'budü'yu elhamdülillah bu akşam okuyabildik haftaya Allah nasip ederse ve İyyâke neste'in deriz. Hepinize hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Fikriyata da teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdikleri için